Kent'in tozuna hoş geldiniz. Önceki programımızda duyurusunu yapmıştık. Bildiğiniz üzere ünlü Marksist, coğrafyacı, sosyal kuramcı ve aktivist ve Kent Hakkı'nın Lefebvre'den sonra en sıkı savunucusu Profesör David Harvey konferanslar vermek üzere 9-15 Haziran tarihlerinde Türkiye'deydi. Harvey İstanbul Bilgi Üniversitesi ile ODTÜ'de konferanslar verdi. Az sonra dinleyeceğiniz kayıt ise Kentin tozunun ruhuna yakışır bir mekanda gerçekleştirildi. Konuşmaların gerisinden duyacağınız müzik, davul sesleri, çocuk çığlıkları ve gürültüler sizi şaşırtmasın. Geçtiğimiz pazar Harvey mahallelilerle birlikte piknik yaptı. Sarıyer Mahalleleri platformu dayanışma pikniğinin sürpriz konuğu oldu. Harvey'in nasıl mutlu olduğu gözlerindeki ışıltıdan yüz ifadesinden çok belirgindi. Mahallelerimiz satılık değildir, talancılara, rantçılara, tokiye hayır, sarı yer, sarı yerlilerindir gibi piknik pankartlarını tercüme ettirdi, mahallelilerle sohbet etti, halay çekenleri ilgiyle izledi ve bizi kırmayarak söyleşimize de vakit ayırdı. Evet, David Harri'yleyiz. First I would like to thank you on davetimizi kabul ettiğiniz için açık radyo dinleyicileri adına teşekkür etmek istiyorum. Program kent takibi bağlamında kentsel direniş mücadele ve kent hareketlerine odaklandığından Occupy hareketi üzerine yapmış olduğunuz konuşmaların birinden bir alıntıyla başlamak istiyorum. Şöyle diyorsunuz Şehirden şehire yayılan Wall Street'i işgalit hareketinin taktiği güç odaklarına yakın konumdaki bir park ya da meydan gibi merkezi bir kamusal alanı ele geçirip insanları bu alana toplayarak orayı güç odaklarının yaptıklarının ve bu odaklara nasıl karşı konulacağının açıkça tartışıldığı bir siyasi arenaya çevirmek. Bu aynı zamanda soylulaştırılarak, özelleştirilerek ve çeşitli şekillerde elimizden alınan agoralarımızı geri almanın bir yolu. Bu çeşit bir örgütlenme internet üzerinden, sosyal medya üzerinden örgütlenmekten çok daha önemli. Yine sözlerinizle. Gerçekten önem arz eden Twitter ya da Facebook'taki duyarlı uğultu değil, sokaklar ve meydanlardaki insan bedenleri. Ve Lefebvre'e dönersek bu kentsel mekanı ele geçirmek oluyor. Kent hakkına doğru bir adım sanıyorum. Lefebvre'in yorumuyla kenti, övrü kurtarmanın bir yolu. Buradan kent hakkına gidişatı nasıl gerçekleştirebileceğimizi sormak istiyorum. Evet, işgal ederek agoralarımızı geri kazanıyoruz. Bu çok iyi. Ancak sadece geçici bir şekilde. Bu nedenle bu aşamadan sonra neler yapılmalı? Neler gerekli? Kentsel mekanda kimin bulunma hakkı olduğuna dair ve hangi şartlar altında bu hakka sahip olduklarına dair bir mücadelenin kavgasının yapılması gerektiğini düşünüyorum. Kentlerimizde gerçekleşen en şaşırtıcı şeylerden biri, halkın siyasi olarak kendisini ifade etmesine izin verilmeyen geniş kamusal alanları bulunuyor olması. Artık politik diyaloglar yürütmek için izin almak zorundasınız. Ve aslında bu gidişata karşı çıkmanın bir yolunun aniden simültane bir biçimde birçok kamusal alanda aynı anda bulunmak ve tartışmalara başlatmak olduğunu düşünüyorum. Discussions and of course there will Maar kaasje, kaasje, kaasje, kaasje, kaasje, kaasje, kaasje, kaasje, kaasje, kaasje, kaasje, kaasje, kaasje, kaasje, kaasje, kaasje, kaasje, bir kaasje, Shoan right now we zijn a democracy. mensen die democratie hebben. Dus ik we in handen moeten nemen en de politieke gebieden Ik die de politieke gebieden Ik die de politieke Ik de de hebben Ik die Ik Ik Ik Çadırları kaldırdılar, geri geldiler, işgale devam ettiler ama bu sürekli olamadı. Kentin ele geçirilmesi olamadı. Belki bir örgütlenme, bir yönetici birime, böyle bir şey kurmaları gerekiyor belki. Evet, böyle bir şeyin hali hazırda başarıldığı yerlere bakılmalı aslında. Şili öğrenci hareketini atıf yapmak istiyorum. Hareket halen devam etmekte ve elbette üniversiteleri işgal ediyor. Üniversite mekanları, hareketin kendi mekanları sokaklara çıkıyorlar. Gösteriler yapmaktalar ve siyasi güçle çatışmalar da oldu ama siyasi gücün meşruiyeti zaman içinde gitgide azalıyor ve giderek daha çok itibarsızlaşıyor. And so dat have een situatie I Als de plambian keek, de baas van de baas van de baas van de baas van de baas van de van de de van de Başka örnekler examples in de var. Latin Amerika de permanence ilginç bir van şu anda. Birçok hun kalıcılığı En Mesela zapatistalar. dat topraklarında örgütlendiler ve devletin içinde kendi yönetimlerini gedaan, Bunu sürdürmekteler ve bence bu önemli. Mesela Bolivya'daki El Alto gibi kentler var. Buralarda daha kalıcı şekillerde örgütlenmeler var. Yani Wall Street'e işgah et hareketi bir şekilde bu örnek hareketlerin dışına atıldı ve şimdi ne yapacağını tam olarak bilmiyor. Maar ik kind of saying, well, you know, weet wel, je weet wel, je weet wel, je we wel, je je weet wel, je we wel, je weet wel, je weet wel, je weet Now, in Turkey, Türkiye'de uh, familiar, gece kondu'yu biliyor musunuz bilmiyorum. Şimdi, Sözlük anlamı bir gecede be. kondurulmuş demek. Türkiye'deki gece kondu mahalleleri by, bunu başarmışlardır aslında. Önce the devlet the arazilerini işgal ederek, the buralara the barınaklarını kurarak ve zamanla the buraları the yaşanabilir konutlara çevirerek. Böylece mekanı ele geçirip gayet iyi mahalleler inşa edebilmişlerdir. Burada rastladığınız mahalle derneklerinin mahalleleri böyle inşa edilmiştir. Dolayısıyla kentsel mekanı da değiştirmişlerdir. Ancak bugünlerde bir ikilem yaşamaktayız. Mahalleler büyük kentsel projeler nedeniyle İstanbul'u küresel kent yapma gayretleri yüzünden devletin ve girişimcilerin saldırısı altında direnişlerine başladıklarında ise en önemli When çıkar they, uh, meşru olsun olmasın to the mülkiyet hakkı oluyor right onlara sempati duymaya to çalışıyorum to çünkü bence bu çok insani bir yanılsama Öyle diyeceğim kişinin en önce kendi ailesinin mülkünü düşünmesi ancak olay şuna comes, dönüyor the mülkünü the korumaya devletle like, pazarla Ve her şeyi kaybetmektense daha çoğunu nasıl alırım? Temel sorun bu oluyor böylece. Bu artık kent hakkı değil ve antisistem değil, bambaşka bir şey. Buna ne diyorsunuz? Ah, uh, you know, Henri Lefebvre had een Annel Lefebvre bu konuya ilginç bir bakışı vardı. He said, um, şöyle der. Belirli bir mekânı bildiğiniz üzere bir söylemi özgürleştirebilirsiniz. Uh, but, uh, will... Ancak burada her zaman şunu göreceksiniz. Eğer daha ileri bir özgürleştirme sürecine girmezseniz, özgürleştirmiş olduğunuz mekân bir süre sonra dominant radikal tarafından tekrar absorbe edilir, ele geçirilir demişti denk dat think een belangrijk very important uh, idea. So, that, uh, that the day, the is wat er aan de is. De grote vraag is wat er de wat de De de De de De dus, dit betekent dat je you need een bredere cioctorige cioctorige cioctorige cioctorige cioctorige cioctorige cioctorige cioctorige cioctorige cioctorige cioctorige cioctorige cioctorige cioctorige You know, it's is het heel moeilijk om socialisme te hebben. het is moeilijk om een heel je het moet Böyle tekrar, en baştan başlarız. Mekanları özgürleştirmeye yeniden başlarız. Ve bu bir fasit daire. Evet, bu bir fasit daire ve bu fasit daireden çıkamayız. Ve İstanbul'un silüetinin nasıl dönüşmekte olduğunu fark etmişsinizdir ilk ziyarette bile. Yüksek binalar tarafından esir alınmış durumda. Boğaz'ın üzerinde üçüncü köprü projemiz var ve başbakanın gururla anons ettiği bazı çılgın projeler, yeni sistem, İstanbul kenti gibi ya da kanal, etc. Bunların herhangi biri İstanbul'un idam fermanı olacaktır. Sorum üniversitelerin duruşu üzerine olacak. Çünkü Türkiye'de şimdiye kadar maalesef köklü üniversitelerde dahil olmak üzere birçok üniversite ve akademik çevreler Bende, kişiler, tanınmış profesörler de dahil olmak üzere bu projelerde yer almak için sıraya girmiş durumdalar. Bazı üniversiteler girişimcilerle projeler yapmaya başladı bile. Akademik camiadan isimler şirketlere ve girişimcilere danışman olmaya çalışıyor. Etik açısından bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani akademi hiçbir zaman tarafsız bir yanda durmadı. Her zaman politik gücün yanında yer aldı. ...ama bazı akademisyenler farklı. Geniş anlamda söylüyorum. Ama yine de şu bir gerçektir. Üniversite muhalif fikirlerin... ...geliştirilebileceği bir mekandır. Bu muhalif fikirler genellikle... ...azınlık fikirleriyken... ...bir olanağımız var. Bizlerin... ...bu gibi şeylere gerçekten... ...kafa yoranların yani... ...üniversite yapılarının içinde... ...kolektif bir şekilde örgütlenmeye başlayarak... Muhalif bir eğitim, muhalif argümanlar geliştirebilme olanakları gerçekten var arguments maar, you know class struggle Ik heb het niet gezegd. Ik heb het gezegd. Ik de het gezegd. Ik heb het gezegd. Ik heb het gezegd. Ik heb het gezegd. Ik heb het gezegd. Ik heb het gezegd. Ik heb de gezegd. Ik Ik heb het gezegd. Ik heb het gezegd. Ama yapma olanağı var. Üniversitedekilerin çoğu siyasi gücün yanında saf tutarken muhalif bir hareket de var ve bazı üniversitelerde bayağı dominant olabiliyor. Ancak düşünceme göre bir bütün olarak üniversite sistemi özellikle son 15 yıldır giderek artan bir şekilde neoliberal prensipler ve neoliberal etikler ve şirketleştirilmiş ideali stratejiler tarafından ele geçirilmekte. Bu, üniversitelere ne olduğunu bir gerçeği. Ancak siz nasıl mahallede sorulaştırılmaya karşı sınıf savaşı yürütüyorsanız aynı şekilde biz de üniversitede bu gidişata karşı mücadele yürütüyoruz. Akademinin soruşturulmasını durdurmaya çalışıyoruz. Son sorum Kent hakkı ittifakı New York üzerine olacak. Çünkü İstanbul'da Kent hareketlerini bir koalisyon olarak kurduğumuzda Kent hakkı ittifakını model olarak aldık. İttifak hakkında konuşabilir misiniz? Ee, son zamanlarda epey pasifler. Occupy Wall Street'te de yer aldılar mı? Merak ediyorum. Çünkü sayfalarında bir şey görmedim. Yanılıyor olabilirim. Sayfada epey bir zamandır yapımda. Bu ittifak içinde... E, mahalleler var. Sendikalar var. Aktivistler var. Evet. Akademik çevreler. E, siz varsınız, Neil Smith, Profesör Smith de içinde. Bu gerçekten geniş bir koalisyon. Bizim için bir örnek. Bunun üstüne ne, ne diyeceksiniz? Yeah. Um well one of the one of the difficulties that the uh is dat are civil of Kent hakkı ittifakı içindeki birçok unsur, hepsi değil, birçok unsur liderlik yap yapısındaki devamlılık yoksunluğundan ve liderlik yapısından müstelap. Ayrıca insanları kendi özel çıkarlarının ötesinde daha yaygın bir şey inşa etmeye başlamak üzere bir araya getirme zorluğu olduğunda düşünüyorum that was more more general. En finally I was shook daar dan de e, is yani evet, de afgelopen jaren defensief, so much of offensief, en zal de Gandhi. En dat is de problem. En evet, kentteki politikalara yönelik alternatif bir görüş geliştirmeliyiz. İttifak içinde bunu yapan bazı unsurlar vardı ancak ortaklaşarak yapmak yerine kendi başlarına yapmayı tercih ettiler. Yani Kentak, ik ilk het gevoel ik in de van de stad van de stad van de stad van de de stad van de stad van de stad van de stad van de stad van de stad van de stad de stad van de de ik I niet think Wall street i işgal de Occupy Wall Wall de groep die betrokken was bij de Occupy Wall Street. de groep die Wall Street. Maar de groep die betrokken de Wall Street. groep die de de de de die die die olarak Bu da yine değişik grupların bir ittifak içinde birlikte olması. Ev işçilerini, taksi şoförlerini, restoran çalışanlarını içeriyor. Göçmenlerin hakkı için çalışan işçileri. Kentin karşısına daha çok emeğe odaklanmaktalar. Ancak burada ilginç olan dışlanmış İçiler Kongresi içindeki birçok örgütün aynı zamanda kent hakkı ittifakı içinde olması.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 Ama bence şu anda var olan en büyük zorluk, hatta Occupy'ı destekleyen birçok fraksiyonun içindeki zorluk şu. Bir grup var, şöyle diyor. Bizim Obama'nın yeniden seçimiyle işimiz olmaz. Çünkü bize ihanet ettiğini düşünüyoruz ve zaten onun bizim için fazla bir şey yapacağını düşünmüyorduk. Benim de şahsi kanaatim bunun doğru oldu. Which de afro-fractie is de die de de de solun radikal tarafı bölünmüş durumda. Şunu açık olayım, hiç, hiç kimse Obama'yı desteklemiyor ancak kanaatime göre en az solun yarısı Obama başkan olup Cumhuriyetçiler Kongre'de dominant olursa diye dehşete düşmüş durumda. Bu birçok insanın arzu bir durum değil. Ve aslında ben de bu fikre katılıyorum. Maar you know, other people say no We shouldn't take de it. De <düşünceler> <gülüyor> <kez> <gülüyor> <çıkıyor> <tahmin gülüyor> Ve kent hareketleri olarak burada alternatif bir etkinlik düzenlemek istiyoruz okay, ve açış konuşmamız için sizi davet etmekten çok mutlu olacağız. Bilemiyorum mümkün müdür? <gülüyor> mümkün tabii ki. Aslında birçok davet alıyorum ve bu çok tuhaf, epey çok ve çok meşgul oluyorum ve dikkat etmem gerekiyor. Çok seyahat ve delice seyahat etmemeliyim travel too het wel too crazily so beetje een beetje een beetje een beetje Biliyorsunuz bir şeyler yazıyorum ve kimlerin okuduğu hakkında en ufak bir fikrim yok. Bu nedenle yazdıklarımı okuyanların bir kısmıyla karşılaşmak benim için de çok güzel. Evet, Devi Tarvi ile mülakatımızı dinlediniz ve akılda kalan bazı başlıklarla bitirelim. Şu anda paranın demokrasisi var ama insanların demokrasisine sahip değiliz. Kamusal alanları işgal edip halkın siyasi alanları haline getirmek, Ve insanların demokrasisini yeniden tesis etmek, kentsel demokrasiyi tekrar gündeme taşımak için geçmemiz gereken yollardan biri. Ve Lefebvre'den alıntıladığı belirli bir mekanı bir süreliğine özgürleştirebilirsiniz. Ancak burada her zaman şunu göreceksiniz, eğer daha ileri bir özgürleştirme sürecine girmezseniz özgürleştirmiş olduğunuz mekan bir süre sonra dominant pratik tarafından tekrar ele geçirilir. Ve üniversitelere yönelik olarak bir bütün olarak üniversite sistemi özellikle son 15 yıldır giderek artan bir şekilde neoliberal prensipler ve neoliberal etikler ve şirketleştirilmiş idari stratejiler tarafından ele geçirilmekte. Siz nasıl mahallede soyulaştırmaya karşı sınıf savaşı yürütüyorsanız aynı şekilde biz de üniversitede bu gidişata karşı mücadele yürütüyoruz. Akademinin soylulaştırılmasını durdurmaya çalışıyoruz. Ve son olarak ortak bir çıkar etrafında kentteki işlerle uğraşmayı, kentteki emekle ile gerçek anlamda birleştirmeye başlamak. Ve kentteki emeğin şartlarına dönüştürmenin aynı zamanda kenti de dönüştürmek olduğunu anlamak. Bu aslında Harvey'in hep savuna geldiği, emeğin mekanının artık salt fabrika olmadığı görüşü. Evet, David Harvey'in ardından veda ediyoruz, önemli bir duyuru yapalım. Sulukule Projesi mahkemece iptal edildi. Zaten bilirkişi 3 kez, tam 3 kez kamu yararı yok demişti. Ama negam inşaatlar devam etti. Yürütmeyi durdurma kararı nedense bir türlü verilemedi. Konuyla ilgili tüm uluslararası raporları, Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler Habitat ve Avrupa Birliği ve elbette UNESCO'dan gelen ikazları hiçe sayan merkezi ve yerel yönetimlerin işte geldiği nokta. Vicdanın kanadığı ve adaletin yaralandığı bu projeyi, Yeni Sulukule Projesi'ne, Toki iyi örnekler arasında sunumlarında başarılı bir örnek proje olarak göstermekte. Hadi vicdan, adalet umurlarda değil ama mahkemenin iptal ettiği projeyi hala başarılı örnekler arasında gösterebilecekler mi, hukuku da mı yok sayacaklar meraklardayız. Bu arada Şehircilik Bakanı Sayın Bayraktar, kaba inşaatlar bittiği için yıkım gerçekleşmez, belki tazminat ödenmesi söz konusu olabilir demiş. Tazminat o da belki. Acılar, mağduriyetler, dağılan aileler, yaşamlar, yok edilen bir tarihi mahalle, daralan İstanbul ve bakandan gelen akıllara seza yorum. Evet bir programı daha kapatıyoruz. Adil, eşitlikçi, yaşanabilir bir kent için ve vicdanları kanatmayan kentsel mekanlar için kentin tozu üzerinizden eksik olmasın. İyi hafta son.